Seifettin Gürselle ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ekonomik gidişatı nasıl değerlendireceğiz? Ser Karakaş'ın da ilginç bir yazısı vardı dün gazete duvarda. Şeyde artı gerçekte pardon. Artı Gerçek. Evet yani Mehmet Çimşek beni güldürüyor artık diye uzun zamandan beri ekonomik analizleriyle bildiğimiz Eser Karakaş e, Mehmet Çimşek'in durumunu tam olarak Harput'ta bir Amerikalı vakası olarak değerlendiriyor. Bazen doğru işler de yapıyor. Daha doğrusu doğru işler yapmak istiyor ama iki dans partneri var tırnak içinde. Bu ikiliyi çok iyi ve yakından tanımalı diyor. Bir tanesi işte e, doğrudan doğruya bu Cumhurbaşkanı öbürü de şeyin bakayım, dış, evet, Dışişleri Bakanı olan eski MIT Başkanı Hakan Şimşek Hakan Fidan şey, Hakan, Hakan Fidan ben de evet sizin doğrusu farkında değildim iyi oldum vesileyle okudum eserin yazısını sizin tavsiyeniz üzerine e, tabii çok e, aslında tarz mizah satirik bir yazı e, evet. o bakımdan biraz bazen abartmış değerlendirmeleri e, daha ama soğuk kanlı bir analiz yapılabilir çünkü çok önemli bir e, sorun mu diyesek duruma mı işaret ediyor daha doğrusu bu konuda tabii ki tekrar uyarıyor Mehmet Şimşek'in konumu şimdi e, neden? Bu aslında çok özel bir durum. Hatta gizemli tarafları da olan bir durum. Ee, tam şey koyamıyoruz, açıklama yapamıyoruz. Çok basitçe bir hatırlatma yapalım. Bir kere Mehmet Şimşek'in e, gelişi uzun bir pazarlık süreci, yani şeye atanması, Mali Azile Bakanlığı'na e, atanması, daha doğrusu kabul etmesi bunu, uzun bir pazarlık süreci. Sonunda oldu. Bu süreç şeyde başladı. Pazarlıklar seçim kampanyası sırasında başladı. Neden uzun sürdüğünü tahmin etmek zor değil. Büyük bir ihtimalle Mehmet Şimşek bazı yetkiler istedi. Serbestlik istedi özellikle maliye ve para politikasında esas sorumlu olduğu alan. E, tabii e, yazının konusu doğrudan şeyle ilgili Eser e, bu boyutlara e, dikkat çekiyor, A, paradoksa diyelim ya da gizeme. E, AB e, malum işte uzun süreden beri Türkiye e, şeyi genişletmek istiyor. Daha doğrusu AKP iktidarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, görünürde buna bir itiraz yok, büyük ihtimalle istiyor. Bu e, gümrük birliği anlaşması. Malum sanayi kesimiyle Sınırlıydı Tarım ve hizmetler Bunun dışında tutulmuştu Ona genişletilmesi için Bir Müzakere süreci sözde Resmen başlamış durumda ama tamamen Durmuş da bir vaziyette yani Pek ilerlediğine dair bir şeyimiz yok Bilginiz yok Ama bunu tekrar seçimlerden sonra Gündeme getirildi işte Mehmet Şimşek özellikle bunu çok istiyor demetleriyle, işte görüşleriyle, bunu da ishaldi. Ama bir yandan esasın tabi şeytiği işaret ettiği tuhaf durum hizmetlere genişletmeye kalktığınız zaman, yani tarımda da büyük sorunlar var ama nasıl genişletilecek? Çünkü verimlilik açısından Türkiye çok gerisinde Almanya'nın. Bu nasıl olacak yani rekabete açıldığı zaman Türk tarım sektörü bunun altından kalkabilir mi bazı kesimler Türkiye'de özellikle düşük verimli şeyler çiftlikler o ayrı bir konu ama esen üzerinde durduğu bu kamu ihaleleri Şimdi bu hizmetlerin bir parçası hizmetler dahil olmadığı için Gümrük Birliği'ne ama tabii ki e, AB üyelik müzakerelerinin çok önemli bir şeyiydi chapter'ıydı ve bu tamamen sona bırakıldı Şimdi ne yaptığını hmm. çok iyi biliyoruz yıllar içinde AKP'nin durmadan e, kamu ihale kanununda değişiklikler yaptı ve sonunda öyle bir noktaya geldi ki galiba yapılan değişiklikler yapmış hatırlamıyorsam yüzüm bulmuştu böyle bir şey e, sonunda istediği noktaya geldi Tamamen rekabeti kaldırdığı istediği şeye firmaya aslında e, ihaleyi veriyor. Şimdi bunu tabii çok önemli bir enstrüman olarak araç olarak kullandı bu yıllar içinde. Çünkü e, bütün bu seçilen firmalar tabii ki iktidarı Yakup firmalar dolayısıyla kendi e, taraftarlarını tabanlı zenginleştirici, e, genişletici bir araç olarak kullandı. O arada başka rivayetler de var tabii ama neyse onlar şimdi burada telaffuz edilirse belki başım belaya girer yasak olarak onun için oraya girmeyeyim. <gülüyor> şey bu, bu tabii tamamen Avrupa'daki kamu ihaleleriyle ilgili düzenle tenakuz içinde. Gelişiyor yani evet. Mutlaka şeffaf, açık böyle standart ki zaten böyle olması lazım. <gülüyor> bu kamu ihaleleri rekabeti açık olacak, şeffaf olacak. İşte kim hak ediyorsa işte en düşük <gülüyor> fiyatı veriyorsa ona verilecek. Bu kadar açık. Şimdi zinhar tabii bundan vazgeçmek istemez. E peki o zaman şey, şey soru şu Mehmet Şimşek çok istiyor onu bir an önce bu müzakereleri sonlandıralım diyor. İyi de şeye hazır mısın? Daha doğrusu AKP iktidarı özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmetlerde AB standartlarının getirilmesine yani bu rant kaynağı, kazanç kaynağı politik bir araç olarak kullanılan <gülüyor> bu bizdeki ihale kanununu değiştirmeye, köklü bir şekilde değiştirmeye azıbı büyük ihtimali ihtimalle değil. Hatta kesinlikle değil bence. Şimdi o zaman ne yapmak istiyor Mehmet Şimşek e, Tabi buna dahil onu doğrusu bu yazıdan Öğrendim çok hoş bir tarafı var Şeye bakmış Hakan Fidan'dan Onun için e, söz ediyor e, Dışişleri Bakanlığı'na Şey abi e, Avrupa Birliği'ne katılım için <gülüyor> İlişkiler Genel Müdürlüğü Dışişleri'ne bağlı yani Hakan Fidan'a bağlı Onun sitesi mi bakmış Avrupa Birliği'ne katılım için ulusal eylem planı 2021-2023 başlıklı belgede şeyler sıralanıyor. İşte ne yapmamız gerektiğine dair uyum, nasıl uyum sağlayacağız buna dair bir takım maddeler, madde madde sıralanmış yapımız gerekenler. Dosyası 33 da... 33 adette müzakere dosyası varmış değil mi? Bayağı kapsamlı yani evet, resmi belgede evet. 33 müzakere dosyasında neler yapmamız Tabii, gerektiği anlıyor. Bu evet, için ayrı bir konu. Bu daha basit sözde görünüyor ama işte böyle ciddi çıkmazları var. Evet. Eserin gördüğü bu belgede işte 1, 2, 3, 4 diye maddeler yazılıyormuş sonra, sonra bir de bakıyor 6-7 diye devam ediyor 5 atlanmış yani 5 acaba Sehmet baktı diyor işte burada tabi bir mizah e, boyutu var ya ama nedir bu 5 çift meğersem kamu oklumlarıymış e, yani artık bu kadar açıkça tabi itiraf e, çok ilginç e, belli ki bu hizmetler şeyi de genişletilmesi günlük birliğinin yani hizmetlerde daha AB standartlara uyulması, rekabeti açılması hem iç içte rekabet olacak hem tabi Avrupa firmaları da gelip katılabilecek bu güzel içinde bunu kesinlikle istemedikleri açık e peki o zaman Mehmet Şimşek bunları bilmiyor mu? Eser yazısında bir yerde diyor ki sen de girişte ona Vurgu yaptın ama tam o şeyini söylemedim senin bir sözcüğünü. işte dans meselesi çok dikkatli olmalı diyor Mehmet Şimşek. Kiminle dans ettiğini aslında şöyle diyor tam ya bir dakika arıyorum ha. Mermet Şimşek dile getirdiği bu talep çok doğru. yani müzakere şeyinin, gıllık birliğinin şeylere, müzakerelerle tarıma ve hizmetlere genişletilmesi çok haklı bir talep. Ama yazının başında da belirttiğim gibi Şimşek kiminle dans ettiğini bilmiyor. Özellikle iki dans partneri var. Bu ikiliği çok iyi ve yakından tanımalı. Şimdi bu dans kiminle dans ettiğini bilmiyorum e ben takıldım, katılmıyorum. Eser burada biraz abartmış. Bence Mehmet Şimşek kiminle dans ettiğini biliyor. Ama bu özellikle Avrupa konusunda yani vakit kalırsa tabii para politikası ve maliye politikasında da ki kolay kolay anlaşılması zor. Bu son birkaç ayda Mehmet icraatları icraatlarıyla ilgili son birkaç ayı değerlendirme, tartışma belki yapabiliriz. Ama kiminle dans ettiğini bence kesinlikle biliyor. Ama şunu da büyük bir ihtimalle düşünüyor. Şimdi benim Türkiye'nin bu, bu ekonomiden bir sorumlu yaptılar. Daha doğrusu ben de bunu kabullendim. Herhalde bazı koşullar altında. Bunun için ne para politikası yeterli, ne maliye, sıkı maliye politikası yeterli. Mutlaka dışarıdan kaynak lazım. Bu kaynağı da ancak güveni yeniden tesis ederek, tabii bunu sadece para ve maliye politikasıyla yapmazsın, bir de Avrupa ile ilişkileri düzeltmemiz, Aa, bak işte bu Türkiye gümrük Birliği'nin genişletmeyi de hazır, müzakereler hızla devam ediyor, böyle bir imaj vermeyeyim. Buradan da mümkün olduğu kadar yeniden hatta şeyi başlatmalıyım, üyelik e, müzakere sürecinde. Ee, bu sayede tekrardan ben dışarıdan ciddi kaynak alabilirim. Suudi Arabistan'dan Katar'dan, Körfez'den mal satarak, Türkiye'nin varlıklarını satarak onu yapmaya çalışıyorlar. Çünkü şu anda çok epeyli uzun bir süredir kurulmuş vaziyette. Para para gelmiyor. Ama oradan buldukları parayla idare ediyorlar. Ama bu tabii sonu yok. Devam edemez. Onun için mutlaka Türkiye'nin Avrupa bir tekrardan e, bu şeyi ısıtması lazım. Ekonomi alandaki e, bu e, ilişkileri müzakere sürecini ısıtması lazım. Bence bunu biliyor olmayacağını bu işin ama görünürde eğer bu müzakere devam ediyorsa işte bir yıl iki yıl ha oldu ha oluyor bitti bitiyor diye belki o arada şardan da bu kaynağı elde edebilirim diyor. Yani bence böyle düşünüyor. Çünkü kiminle dans ettiğini bence iyi biliyor. Ve Ama iktidar, bunu gerçekleştirebilir mi? Hiçbir zaman ihale, e, kamu ihale kanununun Avrupa standartlarına bu iktidarda Erdoğan Cumhurbaşkanlığında e, bu standartlara getirilmeyeceğini böyle bir Büyük reformun köklü reformun olmayacağını da bence çok iyi biliyor. Evet yani bu şey meselesi yalnız da yani daha önce de bir yazısında birkaç ay önce Haziran'da 4 Haziran'da yazdığı bir yazıda da Eser Karakaş Mehmet Şimşek'in Rasyonel politikalara geri döneceğini ifade ettiği zaman ilk devir teslim töreni, görev teslim töreninde evet. bunun da irrasyonel politikaları artık değiştirmek zorunda kalacağını söylemişti. Şimdi bu tam da bahsettiği şey bu yani özellikle kamu alımları, kamu ihaleleri konusunda Avrupa Birliği rekabetine açılırsa Türkiye'deki ihale kanununun 21. maddesinin B fıkrasının öyle rastgele rant için kamu parası için hırsızlığı için kullanılamayacak. Konu sadece yasanın 21 B maddesiyle de sınırlı değil, çok daha derinlikli bir konu olduğunu da yazıyor. Ama buna rağmen şimdi, devam evet, nasıl devam evet, edecek? Farklı. Onu soralım. Ha, tamam. Ya yani şimdi tabii aslında bu burada şüphe yok yani bence bu kanun değişmeyecek. Bu müzakereler hiçbir zaman tam olarak sonuçlanmayacak. Yani görünür gelecekte tabii. Hiçbir zaman demeyeyim. Geri aldım sözümü. Ee, ama bu müzakerelerin e, yapılıyor olması, işte heyetler gidiyor geliyor. O kabul edildi, bu kabul edildi. Tabii şimdi kolay Türkiye'nin kabul edebileceği şeylerden başlayacak. Ama Avrupa sonunda tabii e, bu özellikle kamu ihane meselesi üstünde çok açık yani kabul edilebilir bir şey değil. Hem gümrük birliği olacak hem yani hizmetlere de gümrük birliği ne demek? İşte aslında bu laf onun beni gerektiğini gümrük birliği. Tamamen hizmetler de alım satım dışarı Avrupa ile Türkiye arasında tamamen serbest olacak. Yani Avrupa firmaları da Katılabilecek kamu ihalelerine ve bu kamu ihaleleri tabii ki Avrupa standartlarında yapılacak. Bunun olacağı yok. Dolayısıyla biraz tekrar oluyor ama bir kez daha şu Para politikası ve maliye politikasında Çimşek'in konumuna değerlendirme yapmakta yarar var. Bunu esas olarak yeter ki bu müzakereler başlasın diyor da Çimşek. Ee, ve bu iyi bir şey bir, bir çeşit çıpa oluşturacak ee, güven açısından, güven çift açısından. Ee, bu da e, benim çok işime yarar çünkü e, umuyor ki e, bu tekrardan doğrudan yabancı sermaye yatırımları vesaire hatta sıcak para, portföy yatırımları bunları canlandıracağını batıdan e, umuyor. Ama bundan daha önemlisi bizzat şeyin Mehmet Şimşek'in şu anda kontrol alanında olduğu maliye politikası var. Kısmen de Merkez Bankası var. Maliye politikasında dikkat edilirse yani muazzam bir bütçe açıyla devraldı. Çünkü seçim kampanyasında inanılmaz vaatler yapılmıştı. Bunları tekrarlamayalım. Bunlar tabii şimdi faturası çıkıyor. E para lazım. Muazzam vergi atışları yapıldı şimdi. Normalde bunu eski usul, ekonomi yönetimi devam ediyor olsaydı bunları Erdoğan herhalde yapmak istemezdi. Çünkü sonuçta alt tarafı seçimler bittiğinde sonraki işte on ayda değil mi genel seçimler var. Şimdi daha da az kaldı. Marta. Evet. Ee, ama e, büyük bir ihtimalle pazarlıkta bu zaten e, gündemde e, de, e, Ya Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasındaki pazarlıkta e, ve, ve Erdoğan da bu kabullendi. Tamam ya, evet, dedi. Yapıldı nitekim. Ama para politikası daha e, ilginç bir durum çünkü bu bizat. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık kontrolü altındaydı. Biliyorsunuz yaşadık. Ben ne dersem olacak dedi faizi. Ben ne, ne, ne diyorsam onu yapacaksın dedi. O da yaptı şey. Kahvaltı olmayı. Önceki Merkez Bankası Başkanı. E bu politikanın nereye geldiği de çok açık. E Tabii Mehmet Şimşek aa, bu sorumluluğu kabul etmeden önce özellikle bu para politikasında ben farklı hareket edeceğim böyle olmaz dedi Bunlar ısrar etti hatta bunun içinde benim e, öngördüğüm şeyler e, kişiler Merkez Bankası yönetimine benim istediğim kişiler gelecek dedi Şimdi o kafise Gaye, gaye Hanım'ı Mehmet Şimşek mi söyledi yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kendi network'ünden buldu ve Mehmet Şimşek de tanıdığı için evet dedi onu bilmiyoruz ama sonuçta o itirazı yok Ondan sonra şeydi yakın zaman önce başkan yardımcıları değişti. Şimdi bu yeni gelenler benim de tanıdığımız insanlar ve ehit insanlar bu konuda. Şimdi belli ki oldu hakikaten bu para politikası yani Merkez Bankası'nın politikası ve yönetimi meselenizinde Mehmet Şimşek bir şey almış. Bir özgürlük alanı almış. Şimdi bu tabii devam eder zaman içinde. O, ayrıca tartışmalıyız. Ama şu anda e, işte yeterince sert bulunmasa da aslında kararlı bir şekilde Merkez Bankası faizleri adım adım arttırıyor. Daha gerçekçi hedefler ilan ediyor. Örneğin şeyi biliyorsunuz bu yıl sonu enflasyon tahminini e, Merkez Bankası Kaç 30 puan yükseldi, 25 puan yüzde evet. sıraya getirirse. Ee, e, tabii bunu yeni yönetim yaptı, eski yönetim ne yapıyordu? Aa, merak etmeyin düşecek düşecek diyordu. Sonra bakıyorduk düşmesi ne kelime? İki katına çıkmış merkez markasının tahmin ettiğinden. Ya yani güneş bir durum vardı, sıfır artık güvenlik, hiçbir inandırıcılığı kalmamıştı. Şimdi bunların değiştiğini görüyoruz ama bu nereye kadar gidecek? Özellikle Mart'a doğru önümüzdeki Ocak, Şubat, Aralık, sonbaharda ekonomide bir durgunluk belirtileri ortaya çıkarsa büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kabullenmeyecek. İki, diyelim ki bu geride böyle gerçekleşmediyse hani bir dezeflasyon süreci var tamam. Yeniden yükselişte e, enflasyon ama e, Ocak'tan sonra itibaren tekrar düşüşe geçecek. E, bu mümkün eğer para politikasında bu para politikasında ısrar edilirse. Ama e, bir yandan Mart'a doğru yani daha doğrusu 2024'ün ilk aylarında e, kamu harcamalarında kesinlikle ciddi artışlar olacaktır. Yani Cumhurbaşkanı bunu empoze edecek. Evet. Bu da tabii Peki, sıkı maliye politikasıyla çelişecek Mehmet Şimşek. Ona evet, ben anladım. de bir, bir şey söyleyebilir miyim arada e, Seyfettin? E, bir daha önceki, biraz önce bahsettiğim yazısında da e, Eser Karakaş, bu Haziran başında yazdığı yazıda Mehmet Şimşek'in özellikle e, ilk... Yani rasyonel politikalara geri döneceğini ifade ettiğinden bahseden yazısında 4 Haziran'daki yazısında önümüzdeki dönemde diyor bu Şimşek'in görev teslim töreninde söylediği çok önemli dört temel ilkeyi hatırlatıyor önümüzdeki dönemde refahın artırılması hedefine ulaşma ulaşmada şeffaflık bir tutarlılık iki Öngörülebilirlik 3 ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır dedi diyor. Şimdi asıl bu bütün bu konuştuklarımızda ve senin de söylediklerinden çıkan bu dört ilkeyi tutturabileceği meselesi çok akla uygun gelmiyor doğrusu beklentilere. Gelmiyor evet. evet. Gelmiyor yani şimdi bizim bilmediğimiz yani şey şunu biliyoruz bir daha tekrarlayayım. Ciddi bir pazarlık ve uzun bir pazarlık büyük ihtimalle de sancılı bir pazarlık süreci yaşandığını biliyoruz. Ama sonunda bu pazarlık bir şekilde nihayetlendi ve Mehmet Şimşek kabul etti. Cumhurbaşkanı da onu Vazine ve Maliye Bakanı olarak atadı. Ama nasıl nihayetlendiğini yani hangi? politikalar üzerinde kalıcı bir şekilde anlaşıldı mı anlaşılmadı mı şeye bırakılmış böyle muğlak bırakılmış noktalar var mı yok mu bu pazarlıkta açıkçası bunları bilmiyoruz tabi şu de var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte geçmişteki şeyden, tecrübemizden biliyoruz ki çok rahat fikir değiştirebiliyor tam aksi yönde bir yönde giderken birdenbire ırk diye araba durdurup tamamen ters yönde de, harekete geçirebiliyor. Öyle işine geleceğini ya da işte siyaset açısından özellikle seçim varsa seçimi kazanmak için işte böyle gerektiğini düşünüyorsa bunları yapıyor. Şimdi tabii bir toparlanma politikaları yürütüyor. En politikasında biraz önce söyledim bir disiplin bir var. <gülüyor> ısrarı var. Hem para politikası tamamen ters edilmiş vaziyette. E işte tartışmaya açık ama nispeten diyelim rasyonel bir para politikası gündemde. E bu eğer seçimlerde AKP'nin yerel seçimlerde şeyini yıpratacak seçmen kaybettirecek bir noktaya getirirse ekonomiyi yani büyüme düşer. işte istihdam yavaşlar işsizlik artışa geçer. Böyle bir durum yaşanırsa, yani Mehmet Çiğdemten çok daha truptu vazgeçme bilinir. Ee, Sonrasında bakılır denir. Yani uzun bir şey perspektif plan zaten hiçbir zaman olmadı. Yarın da olmayabilir. Ama bunu söylediğim zaman tabii şunu da kendime, yani daha doğrusu soruyu da ortaya koymamız lazım ama başka artık yol kalmadı ve Erdoğan da bunu acaba biliyor mu? Yani hiçbir zaman itiraf etmeyecek çok derece yanlış bir politika uygulandığını. Ciddi sorunda Başta enflasyon olmak üzere ve gelir işsizliğinde enflasyon nedeniyle. Ücretlerin bir gelir içindeki şeyi tam bir serbest düşüş oldu. Yani %30'lardan 33-34'tü. %27-28'e hatta bir ara %26'ya düştü payı. E şimdi e, bunun böyle devam etmemesi gerektiğini herhalde Erdoğan da biliyor ama acaba şeyini kabul ediyor mu kendi kendine? Ya ben yani, hakikaten ısrar etmekle bu politikalarda yanlış yapıyor Şimdi bu politikaları değiştireyim. Bilmiyoruz. Ya siz biliyorsanız Evet, bilmiyoruz hakikaten ve yalnız şey önemli görünüyor bana da özellikle son yazısında belirttiği Zer şeylerden işte bir maddenin dosyanın sehven atlanması kamu alımları dosyasının mesela ulusal eylem planında Ab ABP katılım için. Onun gibi şeylerde bir daha Mehmet Çimşek'in kabul öğreninde yaptığı dört temel ilkeden mesela şeffaflığa uymuyor tabii bu. İkincisi de tutarlılık. Biraz önce sen Var, şeyin sözünü de Evet yani bir de, şey, ya. e, evet, yani de Erdoğan'ın fikir değiştirebildiğini sık sık söyledin. Cumhurbaşkanı Erdoğan ın. tam evet. tersini de söyleyebildiği. ki Bu tutarlılık ilkesi de ikinci kabul gerekçesinde Mehmet Çimşek'in tutarlık ilkesi var. Onu da nasıl sağlayacağını bile bile kabul etti herhalde Mehmet Çimşek. Bilemiyorum ama bir belirsizlik var yani. Evet. Şimdi Eylül'de şeyi açıklayacağını söyledi. Şeyden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı bu işte malum orta vadeli program aslında çok ciddi alınmıyor artık son zamanlarda ama bu yeni Ekonomi yönetimiyle birlikte tabii bakacağız. Ben şahsen son bir iki yıldır hiç ilgilenmiyordum, bakmiyordum ya yani şöyle bir göz <gülüyor> göz ciddi bulmadığım için. Ama orta vadeli program bu Eylül'de kaçın kaçında yayınlanacak, bilmiyorum ama o yayınlandıktan sonra bence ekonomi gidişat programını yani ben de bakacağım. Bir kez daha Yapacağım. muhakkak konuşmamız gerekiyor. Evet gerekti. yani ne nasıl bir plan gidişat öngördüler sonuçta yönetimi. tutarlı mı acaba kendi içinde bu hedefler koydukları hedefler işte ister enflasyon olsun ister büyüme olsun ee, acaba hakikaten gerçekleştirilebilir mi gerçekçi mi ee, bu şey gidişatla seçim satılma yine girildiğinde yerel seçimlere doğru zaman azaldığında acaba sorunlar yaratacak bir şey mi Program mı? Tabii öyle olması da zor ama o zaman da acaba gerçekçi mi sorusunu soralım. Evet bunu da konuşalım. süreyi de bit tabii muhakkak konuşuruz. Peki bitirdik süreyi de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Seyfettin. Ee, i̇yi gidiyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüş.